Iken, e, var olanın üstünü mü örtmektedir? Varlığın, asıl olanın üstünü mü örtmektedir? Bunlar üzerine kafa yorar. Dolayısıyla evet hani sanat, ne anlar bundan bahsedeceğim ama bununla birlikte genel olarak e, metafizik ile ilgili düşüncelerini, varlıkla ilgili düşüncelerini ve bilgiyle, hakikatle ilgili düşüncelerini çünkü farklı bir hakikat anlayışından bahseder misin? Onları da ele alarak biraz getirelim. ...genel bakışına dair bir şeyler sunmaya çalışacağım. Çıkış noktam da özellikle... ...Sanat eserinin kökeni adlı eseri... Hayledi. ...türkçe çevirisi de olan bir eser bu. Burada sanat eserinin kökeni çalışmasında... ...sanatın ve eserin ne olduğunu sordular. Yani sanat eseri dediğimiz şey nedir diye sordular. Biz sanat eserleriyle nerelerde karşılaştık? ...önce bu, bunun üzerine düşünmek gerekir. Ee, sanat eserlerinde biz genellikle sergilerde e, ya da bize gösterilen çeşitli alanlarda karşılaşırız. Yani bir mekan bandında karşılaşırız. Bu mekanlar da eserin seyirlik olduğu ve bizlerin de seyirci olduğu yerlerdir. Dolayısıyla aslında bugün biz sanat eseri dediğimizde eserle izleyici arasına bir mesafe girmiş olur. Ee, Handegar yani, bu mesafeden arınarak esere varmamız gerektiğini söyler. der ki, biz eseri tüm dışsal bağlar bağlarından ya da bağlantılarından arınırsa geriye ne kalır? Geriye kalan şey eserin kendinde ne olduğudur. Yani eserin kendindeki değildir, anlamadır. Ee, ve böyle baktığımızda esere aslında onun onların hakikatle derin bir bağ içinde, ilişki içinde olduğunu görür. Yani dünyada var olanların tümünü ikiye ayırır genel olarak. Bir, varlıklar ya da var olanlar olarak adlandırabilir. İki, şeyler ya da nesneler, yani işte bugün fizik biliminin de tanımladığı e, gözlemlenebilir, bu şeyler olarak ayırır. Ve der ki sanat eseri genellikle bu ikinci türden var oluşuyla e, tanımlanır. Yani o bir nesne olarak anlaşılmaya çalışılır. Ele alınır. Nesne olarak ya da nesneler dediği şey aslında aile gibi, insanın kullanımına sunulan şeylerdir. Yani araç gereçlerdir aslında. Bir amaç için e, ele alınan, kullanılan şeylerdir ve ona göre bu araç gereçler kullanıldığı malzemeyi tüketerek yapılırlar. Ne anlama geliyor bu? İşte bir kitaplık yapıldığında hmm. ağaç malzemesi Tükenir. Artık işleri olan bir kullanım e, malzeme, bir malzemeye, bir araca ya da geleceğe dönüşür. Fakat varlıklar ya da var olanlar dediği hale geliyor. Daha sonra bunların arasında da ayrımı yapacağız ama şu anda e, bu ayrına girmeden konuşabiliriz. Varlıklar dediği şey ise malzemeyi tüketerek var olmaz. Tam tersine malzemeyle birlikte onu da açıklaştırarak var olur. Evet. Bilak ve bir takım örnekler verir Haydegar bununla ilgili. Eski Yunan tapınağı örneği verir. Tek bir tapınak yoktur bunu söylerken aklında ama işte eski Yunan'da inşa edilen tapınaklar e, örneği verir. Ve der ki bu bir sanat eseridir. Ya da bu tapınaklar bir sanat eseridir. Onun sanat eseri yapan şey nedir? İşte kayaların e, ya da bir araya getiren harç malzemesinin kullanılarak insanın içinde ibadet ettiği bir mekan olması değildir. Bu onun nesne olarak anlatabileceğiniz yönüdür ya da anlayabileceğimiz yönüdür. Yunan tapınağını sanat eseri yapan şey şudur. Orada Tanrı kendini gösterir. Bunun da şunu anlatır Hayri Yer. Orada eserde sanatçı ve sanatçı ve eser bir hakikati oluşturmaktadır. Meydan getirir. Şimdi hakikatten farklı bir şey anlar dedik ama aslında eski Yunan'daki kullanımı yani işte örtük olanın üstünün açılması, sakin olanın açığa çıkması, gizli olanın aydınlanması anlamlarında bir hakikatten bahseder. Yani haydi gele göre hakikat bir açığa çıkma işidir. Şimdi tekrar bunların takımlar yeni dönerse orada Tanrı'nın hakikati ortaya çıkar der. İnananlar veya inanmayanlar için. İki durumda da bir hakikat meselesi kendini göstermektedir. Önce açıkmaktadır. Ee, bir başka örnekte Van Gogh'un ünlü işte köylü ayakkabıları, köylü babuşları eseridir. Ee, burada da işte iki, bir çift eskimiş ve kullanılmış, çok yıpranmış ayakkabı vardır eserde. Ee, belki önce bu esere baktığımızda evet bir çift ayakkabı görüyoruz. Kullanılmış, eskimiş. Fakat Eseri eser yapan, onun renginin ne kadar güzel e, belirlendiği, seçildiği, ölçülerinin ne kadar iyi olduğu, işte tekniğinin ne kadar usta olduğu değildir. Eseri eser yapan şey, sanatçının kendini adayarak orada bir hakikatin açığa çıkmasını sağlamasıdır. Yani aslında eserde hakikat hem sanatçının hem seyircinin üzerinde bir şeydir. Hem de eserin kendisinin üzerinde bir şeydir. Şimdi burada zaten ilerleyince bir varlık anlayışına da Varlık ona göre her şeyi kapsayan bütün var olanların kaynağı, kökeni olan ve hakikatin kendisi dediği şeydir Haydegel'in. O halde varlığın yani gerçek anlamı açığa çıkmasıdır. Hakikatin açığa çıkması dediği şey. Ee, bizim sonradan çır sınıflamalarımızdan, kavramsallaştırmalarımızdan vesaire ayrıştırarak bu varlığın anlamını görmemiz gerekir. Bir örnek daha verir. Şöyle söyler sanat eserinin köpekliğinde bu Gogh'un çalışmasıyla ilgili. Resim bu esere işaret edilere söyler. Bir var olanın varlığın açıklığında ortaya çıkmasına izin verir ayakkabılar bir var olandır. Yani işte bizim yaşamımızda deneyimimizin nesnesi de olan bir var olandır. Fakat bu var olanda, var üzerinden ya da aracılığıyla varlığın açığa çıkması söz konusu olur. Çünkü orada tek bir çift ayakkabı değildir söz konusu olan. Ya da onun işlevi değildir sadece söz konusu olan. Biz resme baktığımızda aslında bir hayatın bir gerçeğini, hayatın bir e, bir yaşam biçimini, bütün deneyimler toplamını görürüz. Yani doğrudan bizi aslında hayatın kendisine götürür. Sadece orada gördüğümüz şeyle sınırlı kalmaz. Bu da aslında e, varlığın sanatçı, sanatçının evet, sanatçının aracılığıyla kendini açığa çıkarmasıdır. Çünkü hakikat ya da varlık aslında kendini hep açmak ister. Örtük kalmak istemez. Açığa çıkmak ister, görünür olmak ister. Yeter ki insan yani var olma der insan daha zayıf kavramını da kullanır varlık mezamında, özellikle varlık mezamı kitabında. İnsan yeter ki varlığın kendine açığa çıkarma e, çabasını, çabasını çabası demeyelim, çok daha yani daha şey etkinliğini görebiliriz. Bir diğer örnekte, tragedya örneğidir. Yine eski Yunan'a gönderme yaparkda. Tragedya aslında bir edebi inisendir. Ve genel olarak konuşuna baktığımızda, tragedyada bir e, işte eski e, çok tanrılı dönemde yeni tanrıların, işte eski tanrılarla yeni tanrıların arasında bir çatışma vardır. Akılla duygu arasında bir çatışma vardır. Yani tragedya bize aslında hep bir çatışmayı gösterir. Ve bir edebi eserdir. Bir sanat eseridir. Göre. Sanat eseri olması da yine bu da bir hakikatin kendini gösteriyor olmasıdır. Bir e, hayattaki gerilimin aslında ya da e, var olanlar arasındaki hatta varlığın arasındaki gerilimin açığa çıktığı yerdir. Bu anlamda şair aslında bu gerilimi aracısıdır. Onu söyler, dile getirir. Ee, dil ve dil ürünleri Hayyeler'e göre sanat eserinin önemli bir bölümünü oluşturur, yani önemli e, bir kısmını oluşturur. Şimdi biraz varlık var olan kavramlarını e, kullandım. Belki biraz daha açabiliriz. E, varlık aslında Hayyeler'in tüm var olanların kökeninde olan şey olarak tanımlayabileceğimiz bir e, kavramadır. Var olanlar ise işte bilimin araştırdıkları, insanın denilmedikleri, tecrübe ettiklerimiz. Yani hayatımızda kendine görünür kılan ya da hayatımız, hayat e, yaşamında karşılaştığımız şeylerdir. Bu anlamda bütün nesneler bir var olandır. E, Canlılar da var olandır. Fakat ailegâr der ki var olanların Var olmasının olana varlıktır. Şimdi ne anlayabiliriz? Çok net bir tanım vermez varlık için ama der ki var olmanın koşuludur. Var olmanın e, ilk sen olanağıdır. E, Metafizge eleştirecek ama burada biraz metafizik kavramlar da kullanır aslında. O halde varlıkla aslında varlığı ortaya koymasını haline gelin ya da varlık kavramının süresi ben şöyle anlıyorum. İlksel olana gitmesi. kökene gitmeye çalışması. Her şeyin kaynağının ne olduğunu sorgulamaya çalışması. Ee, i̇şte biz çeşitli şekilde sözler söylüyoruz. Çeşitli şekilde konuşuyoruz. Haydiger diyor ki, konuşmanın kökeninde. Yani insan niye konuşur? Çünkü insan e, konuşmayla var olan bir varlıktır. Konuşma İnsanın düşüncelerini ifade etmesi değildir sadece. Ya da işte zihnindeki tasarımı ifade etmesi değildir. Kendini avuldurmasıdır. Şimdi burada işte bir soruşturma yapar. Konuşmanın kökeni nedir? Varlıkla ilişkilendirir. Her şeyin kökenini varlıkla ilişkilendirir. Ya da sanat eseri. Sanat eseri dediğimizde eserden çok farklı şeyler anlıyoruz değil mi? İşte sanat eserinin ölçüsünü anlıyoruz. Sanat eserinde güzellik nedir diyoruz. Estetik nedir diyoruz. Fakat bütün bu değerlendirmelerimizin kaynağında eser dediğimiz şey nedir? <gülüyor> Düşünmelerini yapar. Bugün e, özellikle modern düşünme biçimine hayli yarım göre varlığı bölmektedir. Ne demek bu varlığı bölmek? Çeşitli açılardan anlamaya çalışmak. Bir bakış açısına göre değerlendirmek. Bir disipline göre açıklamaya çalışmak. Fakat aslında bütün bu açıklama çabalarımızın e, kaynağında onlara olanak veren bir şey vardır. O da vardı, vardır. Biz bu sıkısıtlardan, biz bu e, kendimizi sınıflayıcı perspektiften, bakıştan ancak kurtulursak ne olduğunu anlayabiliriz, anlamaya çalıştığımız şey. Ve metafizik düşünmeden, o modern düşünme de. Modern düşünme değil de işte biz genelde 18. yüzyıl sonrasını alıyoruz ama Haydegar modern düşünmeyi eskiden sonrasına kadar götürür. Der ki bugün e, karşılaştığımız metafizik düşünme olarak da anlandıcı modern düşünme aslında eski sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. İşte bu da insanın hakikat ve balının koptuğu noktadan itibaren başlayan bir düşünme biçimidir. Aslında biraz uzunlaşmayı anlayabiliriz. İşte bilimlerin gelişmesiyle birlikte e, in, gerçekliğin parçalara bölünerek anlaşılmaya çalışmasını anlayabiliriz. Bugün <gülüyor> sosyal bilimlerde de böyle işte bizim içinde çalıştığımız alanlarda. Gerçekliği kavramaya çalışırken her bilim kendi bakışı kavramaya çalışıyor. İşte psikoloji kendi bakışından, sosyoloji kendi bakışından kavramaya çalışıyor. Ama aslında bütün bu bakışların antropolojiye kısaltı bir sürece şey ama aslında bütün bu bakışların incelemeye çalıştığı şey aynı şey. Dolayısıyla e, aradaki ilişkiyi, bağlantıyı ya da kaynağı görmek lazım. İşte gel hani yani bu söylüyor aslında. Diyor ki e, aydınlanma ya da açıklama olarak adlandırdığımız şey bizim aslında bir kafalılığa dolayıcıydı. Aslında Varlığın üstünü örtmedir. Çünkü tek taraflı bir bakışla ya da tek bir değerlendirme biçimiyle değerlendirdiğimiz şey, bütünün kendisi olamaz. Ancak bir parçası olur. İşte bu da aslında modern düşünme ya da modern bilime özellikle referans verir. Bu da e, teknoloji üzerinde bir soruşturma yaptığı bir eseri vardır. Hatta doğru doğru da Evet, teknoloji üzerine bir soruşturma kitabı da tam olarak böyle. Burada modüzi, teknik, teknik üzerinde bir soruşturma. Teknik üzerine bir soruşturma. Burada da modern bilimi biraz ele alır, değerlendirir. Ve der ki modern bilim aslında her şeyi ortaya koyduğunu iddia etmektedir. Her şeyi açığa çıkardığını iddia etmektedir. Fakat bunu yaparken asıl olanın, yani bütünselliğin, derinliğin ya da varlığın kavramsal çerçevede konuşursak üstünü örter. Ee, daha sonra biraz daha sanat eserinin köteğinde biraz daha ayrıntılı değineceğim bu düşünme biçimde. Hmm. Ve der ki eserde işte bir gelin var. Eserde bir hakikat olayı gerçekleşir. Onlar Heidegger'de birlikte kullanılmaya başlayan kavramlardan bir tanesi de daha sonra Heidegger sanatçı düşünürler de çok fazla bu kavramı kullanırlar hakikat olayı der. Çünkü ona göre hakikat bir olaydır. Eserde gerçekleşen olan bir olaydır. Hakikat olmaktadır. Peki ne demek hakikatin olması? Bir bir şey aracılığıyla kendini açığa çıkarmasıdır. İşte eserde, o Vangol'un Köylü Ayakkabıları eserinde bir hakikat kendini açığa çıkarır. Nedir o? İşte yaşamın varlığın bütünlüğü. Biz orada sadece o köylüye dair ya da o ayakkabılara dair bir şeyler çıkarmayız. Aslında çok daha geniş hayata dair bir şeyler işleriz. Emeğe dair, çalışmaya dair, kullanıma dair. Bütün bunlar aslında eserin arkasında gelen çağrışımlar bize varlığın kendini açığa çıkarmasıdır. Tabii bütünüyle bir açığa çıkmak mümkün değildir. İşte burada bir gerilimden söz eder Hadegah. Der ki Evet, varlık ya da etkikat kendini açığa çıkarmaya çalışmaktadır. Ama aynı zamanda bu açığa çıkma tam anlamıyla bir açığa çıkma değildir. Çünkü bir yandan da korunmak istemektedir. Bir yandan da örtülmek istemektedir. Çünkü ee, açığa çıktığı yer aslında in, insan aracılığıyla açığa çıkması insan aracılığıyla insanın anlamı biçiliği aracılığıyladır. bu yüzden de varlık tam olarak kendini ifşa etmez. Tam olarak görünür kılmaz. Ee, görünür ya da ne diyelim zaten tam olarak görünür kılmasının imkanı da yoktur. O çeşitli durumlar çeşitli araçlar vesilesiyle bir yönün açı açıklar. İşte sanat eseri önemli diğerdir. yerdir. Tragedyalar e, yapılar dil, konuşma Tüm bunlar varlığında çeşitli, çeşitli yerlerdir, olanaklardır. Şimdi hakikatten de bahsettik efeci. E ve dedik ki e farklı bir anlamı biçimine olan halde geldik hakikatle. Vardığın üzerine açma ya da örtük olanın üstüne açmayı da Ve bu bizim modern düşünmede tanımladığımız hakikatten biraz farklı bir anlamı biçimine. Biz hafifeti genelde önermelerin bir özelliği olarak anlıyoruz. Yani cümlelerin yargıların, önermelerin, lisel yapıların bir özelliği olarak anlıyoruz. Ve şöyle tanımıyoruz, ben de derslerimde böyle tanımıyorum. Doğruluk kavramını özellikle kullanarak önerme ile gerçeklik örtüştüğünde burada bir doğruluk vardır. Yani işte bugün hava güneşli dediğimde bu önermenin doğruluğu olmadığını anlamak için dış dünyaya bakarız. çeşitli değerlendirmeye ya da gözlem araçlarına kullanır. Havanın güneşli olması için aslında sadece kendi duyuları yeterlidir bunu kanıtlamaya. Ve baktığında hava gerçekten güneşliyse ise o zaman söylediğim önerme doğrudur. Modern anlamda doğruluk ya da hakikat, modern anlamda hakikat aslında doğruluğu indirgenir. Hale genel bunun hakikati anlamak için yeterli olmayacağını söylüyor. Evet, bu da elbette doğruluk da hakikatin bir parçasıdır. Ama son parçalarında bir tanesidir. Ve asıl anlamı, asıl tanımı hakikatin bu değildir. Asıl olan, işte o söylediği varlığı anlamaya çalışmak, varlığı açımlamaya çalışmaktır. Şimdi hakikati çok ontolojik bir yerden tanımlar. Yani varlıkla ilgisinde varlıkla ilişkisinde tanımlar. Ve bu anlamda halde yerde bilgi ve var olma yani ontoloji ve epistemoloji aslında iç içedir. Hakikat ve varlık iç içedir. Hakikat var olmadan ya da varlıktan sonra gelmez. Doğrulukta böyledir çünkü. Doğrulukta bir varlık ya da var olmaları vardır. Doğruluk bu var olmayla ilgili insanın ürettiği yargıların, düşüncelerin, önerilerin bir niteliğidir. Yani sonra gelir aslında. Ve şöyle söyleriz, e, genelimiz modern anlamı biçiminde doğru e, o. olmadan da varlık olur. Hakikat olmadan da varlık olur. Heidegger'e göre olmaz. Çünkü ona göre hakikat zaten varlığın özelliklerinden bir tanesidir. Açığa çıkma olarak anladığınızda etkinliklerinden bir tanesi. E, haydi gel şöyle der, var olan koşullarından biridir. Var olan İnsan da var olanlardan biri olarak ama farklı bir var olandır. Çünkü e, hakikatle bağını insan ya da varlıkla bağını, yani bütün bu var olanları temelinde yatan bütünsellikle bağını görebilen tek var olan insandır. Bu yüzden insana var olma der, var olmaları adlandırır. Ee, varlık ve var olan arasındaki ilişkiyi anlayabilecek tek var olan ona göre insandır. Daha sayın kavramı da zaten e, orada olan anlamına gelmektedir. Bir mekanda olan, burada tabii varoluşlukla ilgili, oradan beslendiği düşünceleri de etkili olur halde gelir. Ama aynı zamanda da bu olmayla hakikati açığa çıkaran ya da hakikat gören kuran. Ve der ki bu açığa çıkma dediğimiz şey iki türde anlaşılabilir. Yine bizim anladığımız anlamda modern düşünceleri açığa <gülüyor> çıkma ya da modern sanat Sanat eserinde açığa çıkma bir şeyi göstermedir. Yani ben bir şey görüyorum sanatçı olarak ve bunu sizlere gösteriyorum, tüm açıklığıyla gösteriyorum. Şimdi biraz daha genişleterek konuşuyorsam, bilim adamı olarak ben bir şeyi keşfediyorum, tüm açıklığıyla. İşte maddenin yapısını inceliyorum ve size tüm açıklığıyla sunuyorum. Şimdi burada da bir açığa çıkarma işi vardır. Evet, bir şeyler ortaya konur, bir bilgi ortaya konur. Fakat der ki e, Heidegger, bu açığa çıkma aslında varlığın çok sınırlı bir bölümü olduğu için, ya da var olanları odağına aldığı için aslında gerçek anlamda bir açığa çıkmaya ya da açığa çıkarma değildir. Ve modern düşünme, modern çağda aslında ...insan etkinliklerinde bir şeyleri açığa çıkardığını söylerken... ...bu açığa çıkarma asıl olanı örten bir biçimdedir. Ee, çünkü bütünlüğü görmeden yapılır. Çünkü o bağ koparılarak gerçekleşmiştir. Ve bizim asıl açığa çıkarma olarak... İnsanı merkeze koyan ama aslında varlığı da gören, varlıkla ilişki içerisinde olan bir açığa çıkarma gerçek anlamda bir açığa çıkarmadır. Burada da zaten anlama biçimimizi değiştirmemiz gerekir. Yani bilim adamı değildir açığa çıkaran, varlık bilim adamı aracılığıyla kendini açığa çıkarmaktadır. Hakikat kendini açmaktadır. Anlam kendini açmaktadır. Evet, insanın burada bir rolü vardır ama bu şöyle değişmiştir. Bakın, ee şimdi sanat eserinin dediğimizde eser tamamen sanatçının bir ürünü olarak anlaşılır. İşte hayal gücünün ürünü, tasarımının ürünü. E, fakat öyle de gereği öyle değildir. Sanatçı bir aracıdır eserde. İzleyici de bir aracıdır. Çünkü izleyici de aslında oradaki hakikat olayının bir parçası. Mesela e, Alem Badyo sanat eseriyle ilgili görüşlerinde Haydeley'in bu hakikat olayının eserde açığa çıkması düşüncesinden çok ilgini. Ve der ki aslında sanat eseri e, sanatçı san, izleyen ve eserde olan olay olarak baktığımızda bir anam yazar. Tabi şu değil hani bir işleri olmaması sanatçının anlamına gelmiyor. E, hatta şey de ekleyebiliriz sanat esene. Kullanılan malzeme. O da bir araçtır. araçtır. İşte tapınakta kullanılan malzeme taş, parç, betonken e, tabii tabii tapınakta tabi, beton kılıkmış değil mi? E, sanat eserinde kullanılan tuval, renkler, boya vesaire iken Hadegar Genel anlamda esere bakarken şunu söyler, hem malzemeye, hem sanatçıya, sadece bir aracı olarak, bir aracı gözüyle bakmak gerekir. Yine onun, tabii insanın şeyler ya da insanın e, diğer var olanlarla ilişkisi yaptığı az önce bahsettiğimiz ayrı, yani işte bir nesneler bir de varlıklar ya da var olanlar. Nesnelere eğer biz Heidegger'e göre her şeyi nesneleştirerek ilişki kurmaya çalışıyoruz, kuruyoruz. Yani nesneleştirmeyle kastu şu, bir kullanım değeri olan şeye, dönüştürüyoruz. Araç gereç kavramı da buradan geliyor zaten. Araç bir araca hizmet eden şeydir, i̇şte, gereç de onun için gerekli olan malzemedir. Biz dışımızdaki şeyler de ilişkimizi onları nesne kılarak kurmaya çalışıyoruz buluyoruz. Başka bir ilişki başlık ama başka türlü bir ilişki kurmak içindeyiz çünkü. Bunun için bunun olanaklarını görmek gerekir. Ee, bizim dışı e buna şunu da katabiliriz insan da katabiliriz. Diğer insanları da aslında nesneleştirerek anlıyoruz. Onlarda böyle ilişki Nasıl nesneleştiriyoruz? Elbette yani araç gelişteki bir nesneleştirmiyoruz ama kendi amacımıza hizmet eden bir birliktelik olarak anladığımızda ya da kendi hedeflerimizi gerçekleştirmede, kendi isteklerimizi gerçekleştirmede bir bir aradalık olarak anladığımızda aslında diğer insanları da nesneleştirmiş oluyoruz. Peki diyor ki elbette başka türlü bir ilişki kurmak mümkün. Bunun içinde işte o insanın önce kendini tanıması İnsanın ben kimim ya da ben nasıl bir varlığım sorusuna yanıt vermesi gerekiyor. Özellikle varlık ve zaman eserinde Hayyler varlığın çeşitli insanın çeşitli özelliklerinden bahseder. Bunlardan bir tanesi ilişkiseliktir. İnsan ilişkileriyle bağlarıyla var olan bir varlıktır. Ee, ve işte topluluk önemlidir Hayyler için. Toplumda insanın bu ilişkiselliği yitirdiğini ve modernizm üzerine konuşuyorduk zaten modern toplumlarda insanın bu ilişkiselliği yitirdiğini, ilişkilerinin daha araçsal bir hale geldiğini, e, samimi ilişkilerin yok olduğunu, neredeyse kaybolduğunu, fakat ilişkinin hep bir geçici bir işbirliği olarak yani ilişki değil ama onun yerine işbirliğini koyuyoruz bu iş birliği geçici süreyle olan bir şeydir. Tamamen olumsuz bir şey değildir. Fakat geçici süreyle gerçekleşen bir birlikleriktir ve insanın asıl var olmasının gerçekleşmesinin önünde bir engel var. Çünkü insan e, insanın var olmasının koşulu, başkalarıyla birlikte olmaktır. İlişkisellik dedik, bu ilişkiselliği bir boyutu başkalarıyla birlikte olmak. Bir diğer boyutu da işte o varlıkla bağını görmek, yani varlıkla ilişkisi insanı. Ee, yine söyleyeceğim, varlık kavramı biraz metafizik kalıyor ama ben şunu anlıyorum, Hadegar okumalarında, bütünlükle ve işte e, bütün bu parça parça var olan her şeyin temelini oluşturan, kökenini oluşturan ile bağını kurmak. Böyle düşünmek aslında. Bence, Hadegar bir düşünme için yani işte varlık vardır ve işte o varlığı anlamalıyız. İşte Bunu e, düşünüp çıkaramayız. İşte varlıkla kastettiği şey tanıdır. Varlıkla kastettiği şey işte Aristoteles'te olan o ilk hareket ettiricidir vesaire. Bunları anlayamayız. Varlıkla kastettiği bence halde gelinimize bir düşünme biçimi Yani kökene gidin diyor bize. <gülüyor> Var olanlara takılıp kalmayalım ya da işte uzmanlaşma iş bölümü adı altında. Var, varlığın bir parçasıyla uğraşıyoruz, diliniyoruz. Oraya takılıp kalmayalım. Kökeni bulmaya çalışalım. İşte insanın sadece bir yönünü değil, insanın ne olduğunu varlık olarak anlamaya çalışalım. Yani insan ne tür bir varlık kendi kullandığı varlık ve zaman kitabında kullandığı kavram şudur. İnsanın Var olmasının olanağının koşulları der. Yine yani var olmanın olanağının da koşulu. Yani ne kadar temel de olan bir şeyden söz eder. Temel ne? En temel ne? Dolayısıyla ben bütün bu halleri sanatla ilgili hem e, metafizikle ilgili eleştirilerinde, varlık ve zamanda işte hakikatle ilgili e, düşüncelerinde bunu anlıyorum. Kökeni. Kaynağa gitmek. Böyle düşünmek. Ve böyle düşündüğümüzde ona göre işte hakikaten de kendini açıyor. Çünkü hakikaten zaten kendini açmak için de gidiyor. Biz onu parçalayarak buna engel oluyoruz. Biz onu ayrıştırarak, işte bir noktasına bakarak engel oluyoruz. İşte bir şey mikroskopla baktığımızda bütün detaylarını görürüz ve o detaya dair çok iyi bir kavrayışımız olur ama bütünlerde kopyalayız. E, bu bütünlüğün kopyalması gerektiğini söylüyor haliyle ve biraz intersistimler bir çalışma ben burada. Yani e, tek bir bakışla anlamama hayatı, insanı, yaşamı ama ...bütünsel bir bakışla kavramaya çalışmak. Dilde de benzer bir şey yapıyor. İşte diyor ki... dil, e, ...dili genel anlamda... dilin, pardon, dilin ürünlerini genel anlamda bir sanat eseri olarak... ...değerlendirebiliriz. İşte edebi eserler... ...türelezya buna dahil... ...şiir buna da dahil... E, ...bütün bunlar... ...sanat eseri olarak anlaşılabilir. Ve diyor ki... E, ...dilde... ...evet... İnsan konuşur ama konuşması bir araç değildir. Konuşması kendini var etmenin bir koşuludur. Kendini oldurmanın bir koşuludur. İşte oluşturma, var etmek, gerçekleştirmek kavramları hayli geldi çok önemli. İnsanın kendini çeşitli şekillerde oluşturduğunu ve hakikatin de kendini aynı şekilde oluşturduğunu söylüyor. Hakikat şöyle bir şey değildir ona göre, İşte bir yerde olan ve bizim anlayarak açığa çıkaracağımız bir şey değildir. Olmaktadır zaten, oluşum halindedir. Oluşmaktadır, değişmektedir, gerçekleşmektedir bu kavramlar, o yüzden önemli. Ee, şiirsel bir dilde kullanır Sohbet Sesi'nin kitabını. İşte der ki, orada vardığın şiirde, vardığın sesi dile gelmektedir. Hölderlinin şiirlerine çok fazla refaz verir. Onlardan yapar. Çünkü ona göre Hölderlinin şiirleri hakikatin açığa çıktığı yerlerden biridir. Hepimiz konuşuyoruz. Çünkü şairler, şiirler yazıyorlar, söylüyorlar. İşte edebi eserler raflarda dağraflarda e, doluyor, taşıyor. Ama eseri eser yapan şey işte varlığın sesini duyması ve bize de aktarmasıdır. Yani yine kökene dair bir düşünme göstermesidir. Sunasıdır. Hörderden bunu yapar faydalıya göre. İşte varlıktan söz eder o. Anlamdan söz eder. Ve şiirinde işte der ki varlığın konuşmaktadır. Böyle derdim değil. Varlığın kendisi konuşur. Tabii ki konuşan şairdir. Ama şair aracılığıyla işte e, temel olan e, kökene dair olan dile gelmektedir. Söylemeye çalıştığı şey. Biraz sanat eserinin işte, kökeninde dediğim gibi edebi bir dille konuşur, şiirsel bir dinle konuşur çok fazla benzetmeler yaparak e, konuşur. Şimdi mesela ki varlığın sessiz sesini dinlemekteyiz. Neden varlığın sessiz sesi der? Çünkü varlık gerçekten konuşmaz. Yani i̇nsan gibi konuşmaz. O, sessizdir ama aynı zamanda kendini ifade eder. Bu anlamda da bir ses verir. Duyana bir ses verir. Dinlemek isteyen bir ses verir. Bakışına ona çevirene bir ses verir. İşte bu modernizm eleştirisi aslında şöyle ablandırılabilir, biz varlığa yönelikten artık vazgeçtik. Unuttuk onu, varlığını unuttuk. Yani kökeni unuttuk, insanı unuttuk. Evet insan diyoruz kendimize ama insanın ne olduğunu unuttuk gerçek anlamda. Yeniden oraya dönmemiz gerekir. Bu, bu anlamda da kalbiler romantiktir aslında. Yani işte eskiden olan ve unutulan bir şeyin ya da e, göz ardı edilen bir şeyin yeniden canlandırılması gerektiğini söyler. Most, mostajlı bir düşünme biçimi vardır ve işte romantik e, düşünürlerdendir aslında. Yeniden açığa çıkaralım der. o Eskiden var olan anlamı ya da o ilişkiselliği, o bütünselliği yeniden açığa çıkaralım. Bunu nasıl yapacağız? Sanatla yapacağız şiirle geleceğiz. Ee, ve felsefeyi yapacağız. Felsefe, düşünme biçimi anlamında en önemli aracımız. Çünkü felsefe aslında ona göre zaten varlığı düşünme, hakikati düşünme. Ee, i̇şte bu yüzden e, felsefede de çok parçalıdır aslında karşı görünmüşlüğe karşı ve ontolojiyi yeniden canlanmak gerektiğini söyleyelim. Bugün varlık felsefesi çok fazla çalışılan bir alan değil felsefe içerisinde. Söyleyebilir miyiz? Böyle öncelikle gidiyoruz. Evet. İşte Romantik galma. Böyle yapanlar da. Evet. Atınları genelde romantik bir tuzum sanır. Ve diyorum ki işte yeniden varlıkla ilişkinizi kurmak gerekir. Bütün felsefenin alanları içerisinde de aslında varlıklı felsefesinin belki temelde olduğunu söyleyebiliriz. Yine hayli geleceğe göre bir bölünme yapmak çok doğru olmayacaktır belki ama zaten hepsi yeşil sar bir şekilde var. Bu bağlı görmek gerekir, önemlidir. Şimdi sağ bir diğer kavram da bu e, romantik tutumu çerçevesinde dile getireceğimiz mutsuzluk kavramı. Modern insan mutsuz insandır adil ediliyor. Yani Evi yok, yeri yok, bir aidiyeti aili, yok. Kendini bir yere ait hissetmez. Ait olmak için çabalar, ait olduğu yerleri, e, ait sürdürmek için çabalar ama bu gerçek bir aitlik değildir ona göre. İnsan yurtsuzlaşmıştır. Yani asıl yerini, asıl anlamını unutmuştu Ve der ki insanın bu yurtsuzluktan kurtulabilmesi için de işte dil ile yeniden bağlı. Dilin önemi çok büyüktür. Çünkü dil varlığın evidir, halelere göre. E, Humanizm üzerine mektup kitabında şimdi yanlış okuyorsam bunu açıkça söylüyor. Dil varlığın evidir, yurdudur. İnsan da işte dille var olduğunu görmektir, keşfetmektir. Tabii burada dil diyeceksen, az önce söylediğimiz bütün ilişkisellik boyutu da giriyor işin içine. Çünkü dil aslında İnsanın diğer insanlarla ilişki kurmasının da bir olanlar. Yani insanın diğer insanlarla, diğer var olanlarla bağını da görmesini sağlar. Kendiyle bağını, kendisiyle bağını görmesini sağlar. Tabii ee, ancak kendini vardığa yönelten düşünmeyen dili böyledir. Yani. Burada da yine bir dilin de ne olduğuna dair bir düşünmeye götürmektedir bizi. Dil araçsal bir şey değildir. İşte varlığın bir koşuludur. Evet. Ee, şöyle bir belirlemesi daha var. Buna da Şiir Dil Düşünce adlı bir kitabı var. Uzun bir makarası. Orada ifade ediyor. Dil konuşur diyor. İnsan değildir konuşan dildir. Şimdi... Ne demek istiyorum İşte işte tıpkı e, sanatçının değil de aslında hakikatin kendini <gülüyor> açığa gibi bir belirtecek olursun. İnsan değil, şair değil, dil konuşur. Çünkü dil şairin ötesinde bir şeyi dile getir. Yine kökensel düşünmeye dair ya da işte e, kaynağı dair düşünmeye dair bir dilden söz eder tabii. Ki. Sadece bir var olanla, yani benimle ilgili bir şey değildir. Şair sadece kendini anlatmaz şiirde, varlığı anlatır. Bu yüzden konuşan şair değildir, varlıktır. Yani işte değil derdi olan aslında yine bir e, temsille. O yüzden bile böyle duygulanımları aktarılma aracı, düşüncelerin aktarılma aracı olarak değerlendirilmesinin onu eksik anlamamızı sağlayacağını söyler. Bu arada hani doğrulukla, hakikatle ilgili belirlemesinde, dille ilgili belirlemesinde, sanat eseriyle ilgili belirlemesinde aslında hep modern düşünmeye eleştirdi hale gel. Fakat eleştirirken eksik kaldığını söyledi. İşte doğruluk, Mesela önermelerin özelliği olarak doğrudur da elbette doğruluğun anlamlarından bir tanesidir ama yeterli değildir. Ya da şimdi söylediğimiz dilin düşünceleri ya da duyguları anlatma aracı olması da evet doğrudur. Dilin işlevlerinden biridir ama bu dilin işlevidir. Dilin kendinde ne de olduğu değildir. Dolayısıyla dili kavramakta yetersiz. Araçsal olan her tür düşünme biçimi aslında genel olarak araçsal düşünme şeklini, e, şeklini anlatmaya çalışıyorum metafizikle. E, araçsal düşünmenin eksik olduğunu ve asıl anlamdan sonra geldiğini söylemeye çalışıyorum. Evet, dil duyguları da anlatıyor ama dil aynı zamanda varlığı anlatıyor. Dini dil yapan şey bu zaten. Eğer Varlıkla bağı olmasaydı dilin, yani insanın var olmasının koşullarından biri olmasaydı zaten işlev de söz edemeyecektik. Evet. Ve şöyle söyleyeyim aslında çok sert ifadeleri de var. Şiir ancak metafizin tuzağına düşmemiş şiirleri sözüdür. söylediği Metafiziğin tuzağına düşmekten, modern düşünmenin tuzağına düşmekten söz ediyorum. Tabii e, modern sadece bunu anlayamayız ama Haydegar biraz daha e, modern düşünmeyle birlikte değişenin ya da belirginleşenin ne olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Ve değişmesi gerektiğini söylüyor bunu, dönüşmesi gerektiğini söylüyor. Sırlıkla Platon'la Aristoteles'e gönderilmelerde buluyor. Eski çağın çok iyi gidiyor özellikle Platon ve Aristoteles üzerine çok fazla çalışmaları var, eserleri var. İşte Aristoteles'in hakikatı kavramı, Aristoteles'in metafizi, Platon'un hakikatı, bunlarla ilgili çok fazla eseri var. Ve Aristoteles'in de Platon'un da hakikati gerçek anlamda kavradıklarını düşünüyor. varlığı kavradıklarını, anladıklarını düşünüyor. Fakat onlardan sonra varlık parçalanmaya insan tarafından bölünmeye, bölünerek anlaşılmaya başlandı. Daha iyi anlama adına, daha detaylı kavram adına biz varlığın bütününü gözden kaçırdık. Ve yeniden bu bütünlüğü kurabiliriz. Çünkü insan zaten varlığın bir parçası. Bu anlamda yeniden bu bakışı yakalayabiliriz ama yolunda gitmeyen şeyin ne olduğunu görmek gerekiyor ya da sorunun ne olduğunu görmek gerekiyor. Aslında Hadegar tüm çalışmalarında, sanatla ilgili, teknolojiyle ilgili, bilimle ilgili, metafizikle ilgili tüm çalışmalarında da yanlış gidenin, e, bozulanın kendi kabrindeyi Çünkü bir düşüş olarak değerlendiriliyor. Metafizik bir düşüştür. Yani i̇nsanı düşünme tarihinde bir düşüştür ona göre. E, yolunda gitmenin ne olduğunu tespit etmeye ve tespit etmeye çalışıyor ve nasıl bu sorunu on zaman kaldırabileceğinizi öneriyorum. logos kavramı da önemli onun için yine işte eski çağlarda özellikle önemli kavramlardan biridir. Logos ee, ne geliyor aklınıza logosince? Doğrular. Değil mi? Bilim diyoruz. Evet. Bilim anlamı geliyor genellikle. İşte bunun da birlikte başka anlamları olduğunu da söylüyoruz. Açıklama gibi, gerekçelendirme gibi. Ve bir de söz anlamı var logosun. Heidegger'e göre logosun, biz genelde şöyle söyleriz, bilim anlamı, açıklama ya da e, akıl anlamı logosu en kapsayıcı olanıdır. Heidegger ise dil anlamının en kapsayıcı olanı olduğunu söylüyor. Çünkü dil anlamı aslında bütün diğerlerini yani aklı, anlamayı, açıklamayı içinde barındırır. Bu yüzden bu eleştirisini yaparken de biraz daha dil üzerinden yapıyor, sanat üzerinden yapıyor. Çok sanat çok merkezi bir yerde duruyor. Yani işte evet, bir bozulma gerçekleşti. Bu kesinlikle bir alanlarda ama nasıl düzelteceğiz bu durumu? İşte orada sanata ihtiyaç var. Çünkü sanatta artık e, varlığı bile yetilmez oldu. Biz yeniden gerçek anlamda sanatı ortaya koyarsak ya da gerçek anlamda sanatta sanatı anlayabilirsek işte o zaman bütün bu değişecektir. Evet, fars maceraları sanatçıları çok fazla görev büyütüyor haydeğer bu anlamda, bir sorumluluğu büyütüyor. Ee, hiç de bir şey kısımlarına değil de bir haydeğer bir işte bir Bu nedenle eleştirilir ee, ve çok yargılanır, sorumluluk tutulur bu da ee, bir işte kendine bir rol biçmesidir. Bütün bu düşünme biçimi faydalı bir şeyleri değiştirmenin gerektiğini düşünmesine yol açar ve e, orada bir etkinlik alana çarptanısını e, evet yani eleştirdiğim, eleştirdi, eleştirdiğim noktalardan bir tanesi işte metafizik düşünmenin tuzağına düşmekten bahsederken kendisi böyle bir tuzağa düşer e, aslında Burada belirtmek gerekir. Yani pratik anlamda pratik anlaşılır evet. evet. bir şekilde anlatmaya çalıştım. var da. bu kadar çok fazla şeyi toparlayarak söylemeye çalıştım. Bazı yerlerde evet. çok ekranlımsal konuştuğumu çok mu zor evet. Ama isterseniz biraz, biraz daha, daha bilmiyorum ama hani biliyorsunuz da ona aslında dilin hakikaten açığa çıkarmak şöyle dursun daha da örgütlüğünü, dil oyunlarıyla da, bizi daha da olayla uzaklaştırdığını mesela ayligen felsefenin varlığı ortaya çıkarmak için çok iyi bir araç, ya yani araç demeyeyim bunu temkinli kullanıyorum ama bir imkan olduğunu söylerken yine işler felsefenin sorunlarını çözülmeden bir kenara atılması gereken bir kafa karıştırma alanı olduğunu söylüyor. Metafizik yani. sorunlar için bunları söylüyor. Metafizik e, sorunlarla uğraşmaması gerekir. Metafizik der mi? Haydegi'nin kullandığımda metafizik de bu metafizik olmadığını fark ettim. Yani ben yavaş yavaş öğreniyorum Haydegi'ye evet. ama Aynen. evet Aynen. o yüzden aralarındaki ayrılıkla falan orada olmuyor ama. Yani Haydegi'nin varlıkla kastettiği şey ilk gençlerle bir metafizik olarak değerlendirebilir. Aslında Haydi gelin anlamı da metafizik farklıları var. Dönen, parçalayan. Evet, evet. Ben ondan bahsederim. Evet. Yani bu dil mesela şey için icat edildi. Yalan söylemek için icat edildiğini Dolayısıyla insanlık tarihinde ve şey şeyleyenler var. Hani dil bizi hakikate uzaklaştırıyor. Haydi yani dilimizi hakikate yakınlaştırır. Bu ikisi arasında neler söyleriz? Bit başlarsak, bit iki dönemde ele almak lazım. Birinci dönemi ve ikinci dönem düşünceleri. Birinci dönem Trakya Tıpçısı, Türkçe olarak anlattığı dil anlayışı. Orada hakikatin şey eleştirdiği tam örtüşme anlamından bahseder. E, der ki, değil yani doğruluğu ile ilgili ve de değil e, gerçekliği ifade ettir Resmeder gerçekliğin resmidir. Dolayısıyla dil aslında ikincildir. Ee, anladığını insanın gerçekliğe dair izlenimlerini resmetmesidir. Doğrudan bir resmetme olduğunda doğru bir e, önerme kurmuş olur insan resim eğer ilişkisi doğru değilse karşılamıyorsa birbirinde yanlış bir önerme vardır. Çünkü bu anlamı zaten e, Haydiger'in eleştirdiği bir doğruluk anlayıştır. İkinci dönem Wittgenstein'ın daha bu anlamda ilgi çekici işte dil oyunlarından söz ettiği zaman ve dil oyunlarındaki doğruluk anlayışı, hakikati şey, Wittgenstein'ın çok daha farklıdır. Orada doğruluk dil oyunu çerçevesi anlamında oluşmaktadır ki buna kendisi hakikat meselesinden ayrı doğruluktan ayrıştırarak söz etmez ama aslında hakikaten de işte dil içerisinde oluşturulduğunu, oluşturulduğunu söyleyebiliriz yorumlayarak dolayısıyla hale gerden ayrışıyor bu anlarda. Epeyce ayrışıyor. İlk bir kere ilk dönemde de ikinci ikinci döneminde de dil ikinci bir şey. Yani insanın var koşulu değil. İnsanın var olmayla ilgili deneyimlerini, tecrübelerini, düşüncelerini aktardığı bir araç. Araçla bir şeye dönüşüyor. Haydi geldi mi? Bilmiyorum açıklayalım. Peki birbirlerine yaşamları boyunca yok. Benim bildiğim yok. Soru soruları değil Tabii. Soru soruları için çok teşekkür ediyorum. İki evet. tane soru sormak istiyorum kısaca. Bir tanesi... Evet. Haydi için sadece Hristiyan-Avrupa merkezli düşünceyi ortaya koyuyor diyebilir miyiz? Birinci sorun bu. İkinci sorun da fikirleri postmodel olan ama moderncesinden kurtulamamış bir filozofdur diyebiliriz. miyiz? Sıra ekledim. E, Hristiyan-Avrupa merkezi düşünmeden neyi kastediyorsunuz? Yani e, Çin ve Hindistan'ın ve Asya'nın ve Latin Amerika'nın belki dışarıda olduğu Tamamen Hristiyan batış açısıyla denişmiş felsefe kahri içinde bu felsefe kahri birerde bir bakıma Hristiyanlığa dahil aynı, aynı zamanda yani örnek batış açısı vardı diyebilirim. Sadece hani tek bütün olarak, tek doğru felsefe olarak kabul edilmek <gülüyor> mümkündür. Tamam. Şöyle e, söyledikleri bence böyle anlayamayız ama eleştirisi buraya. Yani e, metafizik düşünmenin Hakim olduğu dönem modern dönemdir derken aslında Batı dünyasından söz eder yani Hristiyan Avrupa Merkezi bir düşünme biçimden söz eder. Evet. Eleştirisi orayadır. Ee, i̇şte Çin'den ya da Avrupa dışındaki işte İslam dünyasındaki düşünmelerden bahsetmez. Bunları değerlendirmez eleştirisini yaparken. Evet. Ama sunduğu şey Hristiyan-Arfa merkezli bir düşünme biçimidir diyemeyiz bence. Çünkü o gelenekten de farklılaşıyor epeyce. Ama o bağlamda da çok da önemli gelmiyor zaten bile. Önemli olan eleştirisi nereye yönelttiği gibi geliyor. Evet Batı-Arfa düşünme biçimine yöneltmiştir. İkinci sorumuz. E, fikirleri postmodern de genelist kafa olarak modernist, Postma fikirlerine baktığımızda da postmodern düşünceye de karşı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yani çünkü oradaki parçalılık, işte hakikatin bölünerek çeşitli alanlarda farklı biçimlerde ortaya çıkması postmodern düşüncede haydi eleştirdiği şeylerden biridir bu. Dolayısıyla postmodern düşünceye de karşı. Ama çok aşırı bir yorumla modern bir düşünür yapabilir miyiz diyorum, belki mümkün olabilir. Yani işte o her şeyin temelinde yatan mantığı kavramaya çalışmak, anlamaya çalışmak e, açısından baktığımızda belki bir modern tutum sergiliyor diyebiliriz. Ama kendi kavramsal çerçevesinin dışına çıkarak bunu söyleyebiliriz. Yani biraz dikkatli söylemek değerli bir fikir. Kim? Eğilmeyecek miyiz sorusu var? Ara yapmayacağız. Tamamlayacağız soru cevap kısmında. Geçmiş olduk yani. Sizin bir sorunuz var mıydı? Vallahi olabilirim. <gülüyor> şey, bir iki defa ayırt kaldırdınız dinlediniz bile. Tamam, bir şey sorayım. Şimdi siz biraz önce araç sağlaştırmadan bahsediniz. Bu araç sağlaştırmanın hayvegerdeki karşılığı bir paylaşım bizimle istiyor. İnce olarak Heidegger e, insanlığı mutluluk denildiğiniz. Heidegger böyle bir şeydi. Nasıl ifade ettiğini bir hatırlatabilirseniz da e, çok diyorum. Çünkü biraz önce mucize bunun yolunu yani ben gönülden paylaşıyorum. Kendisi son derece bir mistik yani necim fazla kısa ve onun yanında daha gerçekçi, daha ayaklısı da yapıyorum. E, <gülüyor> düşünelim yani Heidegger'in dünyası nasıl olur mu? İnsanların Hani kanser araştırma <gülüyor> yapamadığı bir dünya oldu. Çünkü dediniz ya araştırma. Yani Karptan bir gelen iyi insan vücudunu <gülüyor> araştırma. Araştırma bir de maalesef kullanılıyor ama, ama <gülüyor> siz öyle devam ettiğiniz için sizin kartı bölümünü sadık olarak söylüyorum. Yani araştırma biz dünyayı, biz kendimizi bedenimizi, psikolojimizi nasıl araştıracağız? Ha. Bununla ilgili. Bütleri, bütleri. Bir de yazı yazmadan bunları nasıl paylaştı? Niye yazı yazmadan? E, Çünkü kendisi yazıyla da ilgili sorunlar var. Yaşıyor derken? Yani. Yazıyor, bir tür şey yazıyor. Yani, yani hayal, bir teknik bir yazma hareketi onu da zorla yazdı, <gülüyor> abiyasyon için. Yedi kalan terminleri, yani Socrates'tan bu yalan, yazıyla beraber işte düşünce ölüp her öldü. Aslında bizim tekrardan düşünceyi söylemedi. Yani bütün bunları bir anaya koyduğumuzda Heidegger Hübri'nin bize e, bahan ettiği dünya nasıl bir dünya? Yani onunla beraber şey de söyleyeceğiz ama yani yirmicü yüzyılda bu mistik bu e, kişi neden önemli oldu ve neden aklı başında insanlar bu insanları incelemeye ilgili onları <gülüyor> söylersin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şöyle elbette bilimi yok saymıyor bence ya da bu bilimin değersizleşmesi insanın kendini işte var olan diğer şeyleri araştırmasının değersizleşmesi anlamına gelmiyor ama bunun olan anı görmek oraya işaret ediyor bence haline gel dolayısıyla bunun olan aşçı işte insanın var olması ve diğer insanlarla ilişki içerisinde olması. E, varlığı düşünmek dediği şey işte, onu çok e, kullandım aslında ama varlıkla ilişkisini keşfetmesi meselesi. Yani insanı anlarken sadece işte ruh halim şöyle şöyle olduğunda böyle hissediyorum gibi değil ama insanın nasıl bir varlık olduğunu düşünerek bu çalışmaların yapılması. Yani bugün e, psikoloji bilimi felsefeden ya da temel sorgulamadan, düşünmeden kopmuş durumdadır. <gülüyor> bu bağı kurmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Evet. Ben böyle evet. anlıyorum. Tepesi Temelini. Evet. Tepesine değil yani temeline. Evet. Bir düşünme biçimi olarak e, zaten felsefeyi de aslında bir uzmanlık alanı falan olarak görmüyor. Yani insanın düşünmesi olarak görüyor. Herkes bu anlamda felsefeyi açıktan yani dair felsefeyi düşü, düşünebilir, düşünüyoruz zaten. Böyle baktığımızda da işte o bütünlüğü felsefeyle kurmak, düşünmeyle kurmak, felsefe demeyelim bunlarınla, düşünmeyle kurmak. O zaman anlamlı olacak o diğer etkinlikler. Niçin çalıştığımızı, kimin için çalıştığımızı unutmazsak eğer anlamlı olacak. Unuttuğumuzda, o bağı kopardığımızda sonuçlar çok istatistik verilerden ibaret oluyor. Yani bence günümüzün sorunu bu. O anlamda ben hayde gele katılıyorum. Ben bu yüzden çalışıyorum hayde gele. Ve bu yüzden de çalışıyor olabilir arkamda insanlar. Hayde gele şimdi sizin için işte uyanıklığı soru işareti nedir onu soruyorum. Bu işte yani nasıl düşünmeliyiz bugün eee Bilimdeki sorun ne? Sanattaki sorun ne? Bugün insan niye, yani niye bu kadar çok depresyona giriyoruz? Yani şimdi ben kendi üzerine düşünmelerimi söyleyeceğim ve çok özel bir yere gidiyorum artık ama yani o bağı kurmamı istediğiniz için söylüyorum. Niye bu kadar bunalım içerisinde yaşıyoruz? Niye yalnız hissediyoruz kendimizi? Ee, niye herkes bizi aldatacak, herkes bizi yalan söylüyor gibi... Evet. Ya da evet neden kendi asıl değerimizi ya da doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yapmak yerine kendimizi pazarlamaya çalışıyoruz. Yani. Yoluş e, yani. temel sayıdığı var. Başka bir şey. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Kimi seçtiğiniz ya da kimin yolundan yürüdüğünüz bir şey fark etmez. Önce derdinizin ne olduğu ve o derde o yoldan yürüyüp yürüyemediğiniz önemli bir şey gel, bunun alanağını sağlıyorsa gel çalışılır. Bir başkası sağlıyorsa ona çalışılır. Hiç kimseye çalışmadan kendimiz de böyle düşünebiliriz. Yani buradaki sorun evet yani buradaki sorun meselenin ne olduğu meselesi Haydegar'ın bu anlamdaki meselesi benim meselemle ölçüyor. Dediğim gibi yani işte mesela yurtsuzlaşma ile bahsettiğimden ben bütün bunları anlıyorum Haydegar'ın kendisi doğrudan söylemese bile. Yani, ve şeyden bahseder yani insanın temelde ilişkisel bir varlık olduğunu anlatırken, anlatmaya çalışırken şu işte topluluklar, yaşamda ortaya çıkan cemiyetler, cemaatler vesaire bütün bunların ötesinde insan ilişkilidir, anlayabilir birbirini, bir bağa sahiptir. Çünkü biz başkaları olmadan olamayız. İnsan başkaları olmadan olamaz ama bu başkalarıyla ilişkimizi çok doğru kurmuyoruz yani başkaları ile maalesef işte iş birlikleri çerçevesinde sürdürüyoruz. Bu da yalnızlaştırıyor insanı. Gerçek anlamda bir birliktelik duygusu, gerçek anlamda bir e, dayanışma duygusu vermiyor. Tüm bunları yeniden gözler geçirmek e, iyi sağlıyor Hadegen'in düşünmesine açık. Evet. Bir sorucunun bir sorusu vardı sonra devam oldu. Bunları da biraz onlarca yorucu da evet. sonra, haydi gel, gel. Logo kavramları haydi genel geçten gençler biliyorsunuz çok günlük anlamda eğer benzetini yapacak olursak arabada şasisi gibi düşünüyoruz. Çerçeve şası. İlginçesi ben renlörd bunu daha iyi karşılıyor. Ee, bu kavramın önemliliği olması, logosunun çok çeşitli anlamları, dil ağırlık olmakla birlikte denli toparlama anlamına da gelen e, anlamını öne çıkarmaya çalışması ki ben kendimi mesela logosu anlamaya çalışırken bu yorumlarına çok yakın hissediyorum. Derde ilk toparlama, gençlerde de aynı şey var. Bütün bunlar onu bir anlamda kendine özgü bir modern düşünür de aynı zamanda yapmıyor mu? Bu bir. İkincisi e, romantik bakış açısı. Hakikaten aydınlanmacı bakış açısıyla da karşı kutukta gibi görünüyor. Ama bazen birlikte de olabiliyor. Mesela Hüso kimliğinde birlikte olabildiği yönler de var. Yer yer kampta dahi var. Belki ilerliyorum olacak ama. Dolayısıyla hiçbir filozofu zannediyorum, bir çift meceye tıkıştırma imkanımız yok. Onun hakikaten dilini, sözünü, söylemini, e, felsefi kaygılarını dikkate alarak, galiba en önemlisi felsefi kaygılarını dikkate alarak belirlemek olmalı diyorum bu belirleyişimin de ikinci kısımıza ama Keşkelde Logos arasındaki bari bunun modern teyli ilmesini kurabilsem sevinirim. E, e, evet. Kurabilis herhalde. Logos kavramı çünkü halde geri düşmesinin temel yapan kavramlardan biri. Yani dil anlamında, hakikati, doğruluğu, bütün bunları açıklamayı kapsayıcı olması ve her şeyin kökeninde olan mantığı kavramaya çalışması aslında bir modern yaklaşım diyebiliriz. Yani az önceki soruda da onu biraz söylemeye çalıştım. Ama temkinli söylememin nedeni kendi çerçevelerinin haline dışına çıkarak ya da işte aslında belki çerçeve dememek lazım bu anlamda. Ee, ama dışına çıkarak baktığımızda ve bizim bu felsefe söyleşilerinde, şimdiye kadarki konuşmalarda modernizme anlama biçimimizden de çıkarak baktığımızda aslında modern bir tutumda sergiliyor hâle gel. Gençlerde de yani kapsayıcı olmaktır zaten her şeyi içine alarak anlamaya çalışmak, anlatmaya çalışmaktır. Orada da aslında yine bir bütünlüğü görme çabası, yine modern bir tutum gibi söyleyebiliriz. Yurtlu olmak için e, birkaç daha örnek alabilir miyiz sizden? E, bir de e, Nazizim ilgili olarak e, pardon e, ufak bir hatırlıyorum. Onun dışında ciddi bir reddiyesi var mıdır? Nesi var mı? Reddiyesi yani özelleştirisi var mıdır? E, i̇kinci soruya başlık. 1903. Neyse Nazi Partisi'ne katılıyor. Ee, bu partinin işte 19.33'te neler oldu? Ee, 33 yılı. Rektör var. olduğu. 23, 33. Rektör olduğu Biraz daha önce Sadık Parti'ye katılıyor. Ee, rektör olmasından önce çünkü. Baymar Cumhuriyeti'nde işte bu gördüğüm tablonun gerçekleştiğini, yaşandığını söylüyor. İşte hakikatin parçalandığını, her şeyin e, sadece bir kısmıyla anlaşıldığını bu da işte insanlar arasındaki adaletsizliklere, haksızlıklara neden olduğunu ve bir sürü politik çıkarımda yaparak eleştiriyor bu biterleri. ve bu sorunu aslında Batı dünyasının düşünmesinin bozulmasıyla yani metafizik dediği düşünme biçimi haline gelmesiyle gerçekleştiğini söylüyor ve diyor ki bir dönüşüm gerekir. Nazi partisinin bu dönüşümü yapabilecek nitelikte olduğunu düşünüyor ve partiye katılıyor. Sonra partiden ayrılıyor parti daha iktidardayken. Fakat bir konuşma yapmıyor ayrıldığında. Daha sonra bir yer dergisindeki bir e, röportajında pişman olduğuna dair iyi bir şey söylüyor. Ve bir de özel bir görüşmesinde daha sonra şimdi kim olduğunu ismini hatırlayamayacağım ama özel bir görüşmede de pişmanlığını dile getiriyor. Daha sonra bu kişi de yazıyor bununla ilgili söylediklerini. Ee, ama onun dışında hani parti iktidar derken böyle bir reddiyesi yok. Sonradan söyledikleri var yani. Yurtlu olmak için ne yapacağız? Neler yapalım? Düşünme biçimimizi değiştirmemiz gerekir. Aslında söylediği şey o. Yani dolayısıyla bir şey yapmak değil, nasıl bakmak gerekli ee, evet. yani Bütünlüğü görmeye çalışmak. Her şeyin içinde temelindeki Bütünlüğü görmeye çalışmak aslında, ilişkiselliği görmeye çalışmak, bağlantıları kurmaya çalışmak. Bunu söyleyebilirim. Onun dışındaki herhangi bir şey yapmak diyebileceğimiz şey aslında sanki bir çözüm önerisi gibi olur. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben daha fazla, daha fazla bu varlık var olan. Var bütün varlıklar koordine olarak birbirlerine var ettiği. E, ama bu e, tabi bir direkt e, ilişki, direkt bir direk bir bir de varlıklar e, insanlık aşamasında geçince e, farklılaşıyor. Ondan sonra biz bu varlıkları e, farklı tanımlamaya başlıyoruz. Ve e, tanımladığımız biçimde varlıklarla ilişkiliye başlıyoruz. <gülüyor> ve her e, var olan kendi merkezinde bir ilişki kuruyor ve kendi merkezinde bir var olmuş arıyor çünkü var olması için direnmesi lazım kendi merkezinde direnmesi lazım ve o zaman her e, bu tabii kültür açısından baktığımız zaman işte dinlerin buluşma vesaire burada aynı anlayış merkezinde bir farklılaşma diğerine karşı bir farklılaşma bir farklılaşma tabii bir, bir merkezin diğer merkezi yok etmesi anlamına da geliyor bu, çatışma anlamına geliyor. E, tabii, yani var olan. Ama biz bu e, evrensel olan e, var olanı farklı algıladığımız için, veya da farklı kendi merkezimizden <gülüyor> algıladığımız için, burada ortak bir e, merkez de bulamıyoruz. Hmm. Burada yalnız varlık üzerinden duruyor, hmm. Ama varlığı biz farklılaştırıyoruz. Hmm. İşte var olan diyorlar. O farklılaştırma. Parçalama, ayrıştırarak anlamaya Yok ayrıştırma işte. da farklı. Ayrıştırma hı. dediğiniz gibi bugün işte parçalanan maddeyi bulmaya çaba Yani ortak maddemizi bulmaya çaba e Bir de tabii bu mikro olarak bir de makro olarak ortak <gülüyor> e, maddemiz var. Ama işte bunları e, subjektif olarak, ikimizin korku olarak bilmem işte sevgi olarak veyahut da işte kendi ihtiyaclarımıza yönelik olarak tanımlıyoruz. İşte yeme içme vesaire dünyada kendim sporuma yine üreme çoğaltma yani kendi merkezimizden evrim çoğaltma. Veyahut yani kendi merkezimizde evren olma. E burada tabi varlık farklılaşıyor. Yani herkese, her merkeze göre varlık farklılaşıyor. Bir ilişki de farklılaşıyor da varlıklar. Yani ortak bir ya yani bu yani bütün evren işte insanında hayvanında, bilgisinde, işte mikrobuna karşı kadar. Eğer koordine olmazsa mutlu olmak mümkün değil. Çünkü herkes kendi merkezinde diğerini yok etmek isteyecek. Zaten biz parçalıyoruz. Yani parçalayarak var oluyoruz. Bir Başka türlüsü mümkün Değil mü? tabii. Biz alıyoruz yediklerimizde en ufak parçaya kadar bölüyoruz. Çünkü ortak parçalarımız var diğer birimlerine. Onları parçalıyoruz, kendimizi çeviriyoruz. <gülüyor> yani burada bir merkezi işçilik de var. Hı. İkisini birlikte söylüyor. Bir şey... var, var olmak ve varlıkla olan ilişki açısından yani ortak bir varlık yok ortada. Hı hı, anladım. Ee, Her birim kendi merkezinde az var. önce söylenen şeyle de bağlantılı. Belki Ama insan bunda... etkinliklerinde evet bu parçalılık zaten konuştu Ve aksi türlü de olamaz gibi. Ya sanatla ilişkinizde de öyle. Sanatla ilişkimiz biz eee varlığa nasıl bakıyorsak öyle bir, e, bir şavurma ortaya çıkartıyoruz. Eee mesela şey e, değişik dinlerde sanat değişik dinlerde ortaya çıkmıştı. Işte. Bu ama bu e, gerçek anlamına gelmez. Ya da gerçeğe vurma anlamına da gelmez. Şöyle <gülüyor> Mikrofon olmadan biraz yüksek sesle söyleyebilir misiniz? Dediğim ki modern insan, modern insan gerçekten Bireysel bir mülkiyet ya da özel mülkiyet, neyin engellemidir? Gerçeği ortaya çıkmasın. Mülkiyetle yani ilgili. Sanatçılık gerçek ortaya çıkmasına olan bir engellemidir. Ee, şimdi böyle bir e, sorgulama biçimi yok halde gelin, benim gördüğüm kadarıyla. Yani mülkiyet ilişkilerine dair bir şey söylemiyor. E, ama hani ondan anladıklarınız da buna evet. dair bir şey düşünmek ya da söylemek mümkün. Ben orada çok yönlendirici olmak istemem. <gülüyor> Siz nasıl düşündünüz? Sanırım bir düşünme tamam. e, biçiminiz var ya da canlının bir şey var, bunun üzerine söylediniz. Yani, engel olarak mı gördü? E, e, Gördüğü için ben e, <gülüyor> evet, de halin gel düşünmek istedim ve bence onu gözüm boyunca düşünmek istemem gibi. Düşünüyorum. Evet, yani kişiler düşünecek, e, ülkenin gerçeklerin ortaya çıkmasında bir engel olduğunu ve halin gel aslında. Direkt söylemişti de bunu söylemiştir çünkü niye söylesin e, modern insan yoksuz insandır değil? Yoksuz insanlar diyor. Yani doğrudan e, mülkiyetle ilgili bir şey değil o. İşte düşünme biçimi ile ilgili yaptığı bir belirleme. E, kendisi gerçekten hani üretim ilişkileri, mülkiyet ilişkileri bunlara dair bir şey söylemiyor, bir şey çıkarmak da zor ama e, bence da olmaz. Yani olmayabilir haydi yerden yola çıkar. Benim hayli geri almam o biçimden. Çünkü özellikle mülkiyet, mülkiyetin olması değil, onunla nasıl bir ilişki kurduğumuz önemli. Yani hep o bakışımızın doğru kurulmasıyla doğru bir sorgulamanın yapılması gerektiğini söylüyor. Nasıl yaklaştığımız özel mülkiyete, onu nasıl kullandığımız? işte iktidar ilişkilerine yol açıp yol açmadığı, onun üzerinden başkalarını yok saymaya çalışıp çalışmadığımız vesaire. Yani bu Kurduğumuz ilişkidir, belirleyici olan, özel bir <gülüyor> olması bir sorun Bu dilin az önce de e, doğru söylenmesi, yalan söylemesi, yalan de neye göre, yani e, o da biraz onlara evet, çok canlı olmadığınız Doğru söylemek ya da yalan söylemek. Yani dilde gerçeği ortaya çıkarmak da doğru da söyleyebilir, yok söylemeyebilir de bunun şeyi ne yani... Ya, ülkenin ilgili kısmı geçti, değil mi? Evet. Ee, dilin doğruyu söylemesi deniyor da dil konuşur diyor. Dil konuşur dediği de işte sanatçının doğrudan düşündüğü bir şey değildir or orada. Ondan fazlası dile gelir aslında. Ondan fazlasını anlarız. Ee, şu çok anlatılan bir hikaye vardı. Gülsük Hoca olması biraz daha bilirdi kimin şiiriyle ilgili olduğunu. İşte, e, bir şi şairlerden bir tanesi bir şiir yazıyor ama bunu bir öğrenciye, edebiyat dersinde e, öğretmenin şiir yazmasını istiyor. O da çok ünlü bir şahide gidiyor, şiiri yazdırıyor ve götürüyor öğretmenin değerlendirmesini. Öğretmeni de beğenmiyor. <gülüyor> e, sonra gidiyor, söylüyor e, bu işte şahide. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani işte Ne anlıyoruz biz oradan, ne anladığımız aslında üzerinde o kadar belirleyici, o kadar çok engel var ki çoğu kişinin söyleyenin kim olduğu, ne olduğu, hangi sözcüklerle ifade ettiği. Bütün bunlar belirliyor aslında kafamızdakini. de işte dil konuşur derken bunların ötesinde bir şey söyler bize. Bunlardan zaten ha on, o bunların ötesinde söyler. Bizim de bunların ötesinde bakmamız gerekir anlıyorum ben. Bütün bu işte konumlardan, sınıflamalardan, önyargılardan, ayrı, ayrı şeraklardan diyelim. Bilim konuşması evet. biraz o aynı zamanda bu fenomenolojik ontolojisinde sergilemez mi? Bu serde nasıl bir bağ var? Bu serde bağlı ben kuramayacağım <gülüyor> da Fenomenolojik bir şey yapma yani o evet. bilim konuşması. Çözümleme yani garantize alınması onun dışındaki her şey. Çok önemli. Evet, Çalında bir yaklaşımlık bu serdeğine etkisi var. Evet. Bu anlada etkileniyormuş. Biz bekliyoruz. Sen de görürsün ilgili ama görsel genelde <gülüyor> şey. mi? Yok. Şiirin treniyle çok. Şurada bir soru vardı. Merhaba. için sevgili sayfalar olsun. Öncelikle doktorla çalışmanızda da başarılı bir delikleri de Bir şey merak ettim. Onun için söz almak istiyorum. Acaba harika insanın kökenini ve evet, varlık bir oluştur söylenmeniz, aynı dönemde bir yoksa araya nazi partisi üyeliği bir ayrılma süreci girmiştir? Çünkü Hı. insanın kökeni mi? Söylemeyeyim, homojenleştirmeye yönelik, insan varlık varlığı bir oluştur. Var, varlığı mı? Diyor yani, Hayır, İnsanın kökeni mi? Tabii yani işte varlığı. Varlığı mı? varlık bir oluştur. İnsan bir oluştur, insan da oluşmaya devam etmektedir. Duran değildir, yani Hı. kökenlere döndüğümüz zaman Hı. İmamojenleşikliği çabamız var. Ee, bu da nazil düşüncesine hizmet eden bir düşünce aslında. O nedenle acaba partiye gitmeden önce böyle düşünüyordu da sonradan da oluş e, çünkü oluşa geçtiğimizde ise üretimi de evleniyor ve sürü postmodern düşünceyi e, besliyor. Ciddi bir kırılma ileride ama bu, bu sürecinde bir ilintisi var mı yok mu? Düşüncesinde bir kırılma var mı? Büyüksek aynı anda aynı da... E, aynı bağlamda alanda söylenmiş sözler, hakikatin bir oluş olduğunu söylüyor. E, olay olarak kendini gösterdiğini, olay olarak açığa çıktığını söylemeye çalışıyor. Yani o parçalı da köken ama ortaya çıkarıyor, varlık kendini ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla sanki şey gibi görüntü, kendisi <gülüyor> biraz sabit ve değişmiyor, oluş halinde olan değişiyor. E, gibi bir çelişki gördünüz, gibi. Doğru mu? Oluş bir köken. Kökenin, yani, yani oluşa inanıyorsanız kökenle çok e, ilişkiniz olmaması lazım. İleliğine bakmanız lazım. Tamam. tamam. Lazım. E, varlığın olduğunu söylüyor ama varlığın sabit ya da değişmez ya da değişir, oluşur gibi niteliklerden bağımsız olarak bütünsel bir halde var olduğunu söylüyor. E, değişmeyi şurada, yani değişme de değil olmayı da varlığın kendine açığa çıkarmaları için kullanıyor. Açığa çıkarma olayları, durumları, koşulları için kullanıyor. Dolayısıyla aynı çerçevede anlama biçimleri olarak sunuyor. Bir çelişki var mıdır? Ben biraz daha ben lazım ama bana söylediği bağlamda yok gibi geliyor. Biz şimdi daha çelişki anlıyoruz onları. İşte olan sabit, değişmeyen, hep aynı kalan gibi anlıyoruz. Öyle olmak durumunda değil. Mesela varlık kastettiği var olanların tümünü de kapsayan bir anlama biçimi olduğu için var olan var, insan da değişiyor. Evet. Size söylerken düşünüyorum. Evet. Varlıktan anladığı daha sabit bir şey. Onun oluştan anladığı var olan anlayı ile ilgili ve de hakikatenin açığı Dolayısıyla Mardin kendiyle ilgili değil bu yüzden bir çelişim içerisindeyiz. O noktada da bir yerde yani e, ölçü bir tutuma gidebilir. Gidebilir. Tehlikeli. Romantik bir tutuma gidebilir. Nasyonel sosyalizmle bağlı da bu noktada kurulabilir bir bakıma. Çünkü bütün nasyonel ulusalcılar, romantikler. romantikler. Evet. Zaten bu düşünme yani nasyonel sosyalizmler de işte e, Sosyalist muhabbet ediciler evet. Hatta doğrudan şunu söylüyor yani. Alman ırkının kökenini ortaya çıkarmak işte Hitler konuşmalarından bir tanesinde bunu söylüyor. Bunlar da ortaklık kuruyor Haydiger. Bu yüzden masyoner sosyalizme yakın hissediyor kendisini. Kökensel olan da özcülüğe götürüyor. Evet. Ee, çok. Peki. Bu sizin ağzınızdan çıktıktan sonra şunu söyleyebilir miyiz? Haydiger'in felsefesinde o nasyonel sosyalist nazizme e, bir temavü zımdığı olarak verici. Bununla ilgili bir yazım var. Unutmamak ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Haydiger'in düşünmesi nasyonel sosyalist partiye üyeliği e, kökeni midir ya da arada zorunlu bir ilişki var mıdır bunun üzerine bir şey yazdım. Arada zorunlu bir ilişki olmadığını düşünüyorum. Ama Haydiger'in düşünmesinin bu tercihine olanak verdiğini onu buraya yönelttiğini düşünüyorum yönelmezdi. Yani orada da başka şeyler de değiliyor. Zorunlu sonuç değil dolayısıyla. bir hata yaptığını düşünüyorum. Kendisinin de kendi bahsettiği, eleştirdiği düşünmenin tuzağına düştüğünü düşünüyorum o an. İnternette bunu izlediniz mi? Bulamayabilirsin. Siyaset felsefesinde bunu da alıp alıp bu incelojamen Jordan bir da proje gelmişken nereden Siyaset felsefesi tarihi. Hayır. Kurtul Gülenç evet. ve Ahu Tunçel e, editörle ne yaptığı Siyaset Batı. felsefesi Doğu tarihindeki Batı. her bir filozofla ilgili yazıların olduğu bir kitap Doğu Batı yerinden çıktı. 2. cizlik efekt kapsamlı bir kitap. Bizim kütüphanemizde de bulabilirsiniz. Ziyaret etme olanağımız varsa kitapçılarda da bulabilirsiniz. Orada bununla ilgili işte yani evet aradaki bağı göstermeye çalıştım. Çok kuvvetli bir bağ var. Ama zorunlu bir e, yönelimdir diyemeyiz. Siz bunu buradan buradan buradan bu seminerimizin eee modernizm, postmodernizm temel olduğu. Alan e, eee temel yolu olduğu. E, Bunun seçilmesinde çok bağlantıyı çok fazla eee Biliyordum. Ben ilgisini modern, postmodernizm, modernizm de bir modern düşünme bütüne eleştirisi yapıyor aydın. Evet. Modernizm, postmodernizm ana temasıyla nasıl bir bağlantıda bu konu seçildi sorusuydu. Bir modernizm eleştirisi yapıyor ve modernizmi de farklı anlıyor. Dolayısıyla e, modernizmi bir başka türlü anlama biçimi olarak bunu, e, bu konuyu ele aldı ve buna yönelik bir eleştiri nasıl e, bu anlama biçimi üzerindeki sorunlar değiştirmekle dönüşmüyor. Yani modernizm deyince böyle de anlaşılabiliyor modernizm, böyle de değerlendiriliyor eleştiriliyor bu anlamda da aslında postmodernizme de çok ayrıştırmıyor zaten faydalar. Modernizm postmodernizm arasındaki e, o çatışmayı ya da ikiliği kaldırarak aslında ikisini de geliştiriyor. farklı bir bakış açısı yani modernizm. istiyorum çok ama yani zamanlar ne olsun diyerseniz ayrı bir ayrılıyor. Dification shows the internal control system'in Yani neden bakıyor fikir var İnsandan mı yoksa mistik bir kavram mı? İnsandan bakıyor bence. Yani ben o yönde dokunmaya çalışıyorum. E, varlık kavramı biraz işte metafizik veya mistik kalabiliyor ama nasıl anladığınız e, ile ilgili bence. Bu anlamda evet e, felsefi antropoloji de var hale hani yazılarında diyebiliriz bence. Sizin yani insana daha evet, antropolojik yerden bakmak <gülüyor> ama yine böyle bir tarafı da var. Dazayn kavramı bir gerek evet. değil mi? O bağlantı belki öyle yorumlanabilir. Birisi belki bir gün çalışır bunu. <gülüyor> evet bu bağ kurulabilir. <gülüyor> Dazayn üzerinden bir gerek. Yani anlamak için bir yöntem olarak benden öteye mutlaka ihtiyacımız mı var diyorsunuz? Ben evet. oğlanı düşünüyorum ama böyle hiç anlaşılmayacağını söyleyenler de var. Yani bunu da hani parantez içinde de söyleyeyim. Hiçbir şekilde e, felsefe antropoloji yoktur ya da işte e, Böyle anlaşılılmaz halde gelmeyenler var ama e, evet yani hatırlıyorum ben yani, böyle bir anlama biçimliğine başlamak gerekir halde geliyor okurken. Teşekkür ederim. O halde. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler. Çok Teşekkürler. Çok teşekkür